kadarıyla bizden önceki alimler, yani haşa ben kendimi onlardan saymıyorum, bizden önceki Müslümanlar ve ilim ehli olan kimseler bu ayet hakkında çok tartışmışlar, özellikle kader bahsinde buna çok değinilmiş. Dolayısıyla kaderin delilleri ve kaderle ilgili mesailde bu ayet-i kerime çok ne olmuş, mevzu bahis olmuş. Ne demektir o? وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَةَ رَسُولًا Biz, Resul gönderinceye kadar insanlara azap edici değiliz. Bir Resul katımızdan bir elçi göndermeyinceye kadar insanlara azap edici değiliz. Peki bu azap etmenin anlamı nedir? Şimdi bazı alimler diyorlar ki bu ahiret azabıdır. Ahiret azabı. Bazı âlimler diyorlar ki hayır hem dünya azabı hem ahiret azabıdır. Onun için Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman senu azzibuhum marrateyni diyor mesela. Biz onları iki kez azaba düçar kıracağız. Bir dünya azabı bir ahiret azabı. Hatta azabın ahirette iki kat olanı var. Ey Rabbimiz onlar bizi sapıttılar. Rabbena atihim de'feyni mine'l azab vel anhum la'nen Ey Rabbimiz onlara iki kat azab ver ve onlara çok büyük bir lanet lanet et. Kim diyecek bunu? Dünyadayken Saptırılmış birileri tarafından sattırılıp küfre girmiş olanlar söyleyecekler. Yani hani diyecekler ya <gülüyor> Ey Rabbimiz biz büyüklerimize ve efendilerimize seyit gördüğümüz başlarımıza itaat ettik. Bizi yoldan sapıttılar. Allah'ın yani senin yolundan sapıttılar. İşte o sapıtılanlar Allah'a o gün dua edecekler, nidada bulunacaklar. Diyecekler ki ey Rabbimiz onlara iki kat azap et. Ha, şimdi demek ki azap ne sadece ahiret azabı olarak anlaşılmalı bu ayet-i ne Neden? Ama bu ayet-i kerimeden maksat nedir? Azap kelimelerini ve ba'f kelimelerini Kur'an'da incelediğimiz zaman özellikle bağf Ba kelimesi, ba'fe ba'fe kelimesi gönderdik, gönderdi ve ba'f gönderdik Yükümlü kılıp gönderdik anlamında olan. Ayet-i bakıyoruz. Peygamberin gönderilmesinden sonra bile kavimler azaba uğramışlar dünyada. Ve dünyada başlarına geleni Allah-u Teala azap olarak nitelemiş. Öylesi bu ayeti efendim şöyle anlayanlar e, diyor İbn Kesir yanlış anlamışlardır. Bu ayet mutlak anlamda fetret devirlerinde peygamberlerin kendilerine gel, gelmediği devirlerde insanlara Allah onlara madem peygamber göndermedi, bir onlara azap etmeyecektir. <gülüyor> Şimdi, biz hakikaten peygamberler hepsinin tarihine baktığımız zaman, gelen peygambere iman edilmeyi, isyan edildiği zaman onların başına bir musibet ve bela gelmiş. Lut kavmine gelen azap değil miydi? İrem ülkesine gelen azap değil miydi? Hud, Semuh, Ad kavmine gelen değil mi? Muhtefikat, Medyan kavmine gelen Allah'ın azabı değil miydi? Ha? Azaptı. Ve ayette bunu azap olarak Allah-u Teala ifade ediyor. Şimdi bazıları da derler ki kendilerine peygamber ve davet ulaşmayan her topluluk cennettedir. Onlara Allah azap etmeyecek. Peygamber gelmeyen kimse. Ama bunda mutlak şekilde bunu böyle azmetmek ve cezbederek söylemek Doğru değildir. Zira bu konuda birçok hadis gelmiştir. Müslümanların çocukları, çocukken ölen çocuklar, Müslümanlar, çocukken ölen müşriklerin çocukları ve fetret devrinde kendilerine peygamber gönderilmiş olan bir devirde ölen ve yaşamış olan insanların ahiretle ilgili hesapları ve Ahmed durumları ne olacak diye alimlerimiz birçok şeyler söylemişler. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in genel hadisleri dayanmışlar. Bu konuda Hazreti Ayşe'den hadis gelmiştir. İbn Abbas'tan, Abdullah Mesud'dan, Hazreti A Abdullah İbn Ömer'den, Hazreti Ömer'den hadisler gelmiştir. Ebu Sa'id el-Hudri'den hadisler gelmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çocukları hakkında sorulur. Bazı rivayetlerde der ki onlar babalarıyla beraberdir. Bazı rivayetlerde der ki onlar cennet ehlinden olacaklar. Bazı rivayetlerde de Allah Resulü sallallahu der ki müşriklerin çocukları, ölen çocukları küçükken, cennet ehlinin kademesi hizmetçisi olacaklar. Şimdi rivayetler bu şekilde bir, cennete girecekleri, iki, babalarıyla beraber olacakları, değil mi? Üçüncüsü, cennet ehlinin hizmetçileri olacakları. Bir dördüncü rivayet var. O rivayette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kadın sahabi sorar. Ya Resulullah, bir annem cahiliyede öldü, Durmez. Başı da saalesin ve el vaidatu'l-marmumude fi'nnar. Çocuğunu gömenle gömelen çocuk cehennemdedir. Bu bu hadise İbn Kesir diyor ki bu garip ve zayıf bir hadistir. Çünkü ravilerden birisi metruk diyor. Bu eleştirilen bir hadis olduğu söylüyor dolayısıyla. O öyle onunca Mutlak olarak e, kafirlerin ve müşriklerin çocuklarının ölünce, küçükken ölmüş olmalarının ötürü, cehenneme girecekleri mutlak değildir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, o gün allah Teala müşrikler, fetret ehli olan, kendilerine peygamber hiç gelmemiş Ve küçükken ölmüş olanlar, müşriklerin çocukları. Ama müslümanların çocukları babalarıyla beraber cennette. Bu Allah'ın müminleri müslümanlara bir o gün onlara Allahu Teala teklif yapar. Geç İbn Abdülber bu hadisi eleştiriyor. Yani o gün ahiret diyor ceza yurdudur. Yani mükafat veya azap yurdudur. Amel yurdu değil. Orada insanlar Allah bir teklifte bulunmayacak. Yani bu söz doğru değil diyor İbn Kesir rahmetullahi tefsirinde. Zira niye Allahu Teala orada amelle insanlara mükellef ediyor? İnsana diyecek ki secde edin. Ha? Değil mi? Onlara secde edin denildiği zaman secde etmezler diyor. Secdeye gidemezler. وَإِلَقِّيْ لَلَهُ مُسْجُدُونَ لَا اَسْجُدُونَ Ahirette secde edindiği zaman secde edemeyecekler. Kimler? Münafıkların diyor, velileri diyor, odun gibi olacak diyor. Secdeye gitmek istedikleri zaman alkaya düşecekler diyor. Müminler Rablerine secde edecekler. Bu bir tekliftir. Şer'i bir tekliftir. Onun için... O gün Allah-u Teala diyor, fetret ehlinden olan ve müşriklerin çocuklarından ölmüş olanları tıpkı Arasat'ta Arasat, onlar toplanacağı yer, onlara teklifte bulunur. Der ki, allah Teala çıkarır diyor cehennemden, onlara bir boyun çıkarır. Boyundan kasıt, yani bir insan suretinde ve onların tanıyabileceği, onlar bizim suretimizde olabilen, Allah'ın ettiği bir şey çıkıp konuşacak, insan ve her insan. Diyecek ki, allah Teala size diyor ki, cehenneme girin. Allah onlara emredecek. Cehenneme girin diyecek koşup cehenneme girmeye çalışanlar cehenneme girdiklerinde cehennem onlara tekuna aleyhim pardon ve selam buz gibi serin olur zarar vermez selam zarar verici olmaz girmeyenler de Allah'a itaat etmemiş olanlar olacaklar ve Allah onları cehenneme atacak şimdi bunlar da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve hadislerinde bize bildirilmiş olan şeylerdir dolayısıyla İbni Abdülber'in o sözünü İbn Kesir haklı olarak reddediyor. İmamlar Ebu Hasan Eşâri, mesela imam Behaki kitablıyetikatta aynı konulara değinmiş. O görüşleri reddediyorlar. O türlü görüşler sağlıklı olan görüşler değildir. Bu vesileyle biz e, Peygamber gönderme hiçbir bir kavme azap etmeyiz. Ayetini e, ahirette mutlak şekilde azap görmeyecekler şeklinde anlamak yanlıştır. Cide bunu Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem tefsir etmiştir. Mücmeldir, bunu tavsiye etmiştir. O halde orada Allah teklif edecek, Allah'ın emrine itaat edenler iman ehli olarak kurtulacaklar, teklifini kabul etmeyenler çünkü onlar için o imanın tamamı, İslam'ın tamamı olacak, o teklif. Öyle ya, peygamber gelmeyince Allah onlara e, dünyada azap etmedi. Öyle ya, pekala dünyada başlarına gelen seller, felaketler o zaman azap olacak mı? Hayır. Onlar sünnetullah'tan olan hadiselerdir, İnsanlara mutlak azap etmek, istediği için değildir. Ama efendim, bazı insanlar Allah azap etmek için başlarına felaketler göndermiştir. Pogbe'yi, yana dağının patlaması ve dibindeki şehri tamamen yok etmesi, imha etmesi gibi. Hala bugün orada insanlar o lavların eridikten sonra tamam mı, donduktan sonra oluşturduğu kalıpların içinde insan olarak duruyorlar. Hamamda zina edenler, fuhuş edenler, ahlaksız durumda bulunanların Hepsini hala şu anda taş heykelleri İtalya'da Pompei'de duruyor. Evet, koca şehir aynen duruyor. Allah'ın bir ayeti. Bu azabı. Ve Bu erdne an Bu ayeti Kerimede de. Türkiye'deki müfessir veya kendilerini işte ilim sahibi zanneden birçok insan cidden aldanmaya düşüyorlar. Her ne kadar müfessirlerimiz daha önce de bu ayeti kerimede Emerna fiili üzerine benzer şeyler söylemişlerse de tevilini yaparak bir açıklamasını yaparak anlamını ayet-i vermişlerdir. Diyor ki İbn Abbas ee, bu ayetin tefsirinde biz bir kariyeyi herhangi bir beldeyi, şehri veya köyü ki burada karye köydür aslında ama karyenin maksarı bir yerde karar kılıp da iskan eden topluluktur. İskan eden topluluk yani bina kurup inşaat yapıp şehirleşen topluluk oraya karye denir. Helak etmek istediği, etmeyi irade ettiğimizde diyor allah Teala. Onun için Allahü Teala fiillerini kullanırken, kendi fiillerini zikrederken çok hakikaten hassas ve çok ince hesaplar, mizanlar koyuyor o kelimeleri oya. Aynen tıpkı bir kimyagerin ilaç yaparken miligram miligram bir şeyleri bir şeyleri katması gibi. O kadar hassas dengelerle Allahü Teala kelimeleri seçip yerine koyuyor. Mesela "Wa izāshīna an-nubulika" demiyor. Bak, bak, bak. "Wa izāshīna" demiyor. Şa'd Allah'ın bir fiilidir, değil mi? Ve mâ teşâunha illâ en yaşa Allah. Allah dilemedikçe şeklinde çeviriyoruz fakat dilemedikçe kelimesi meşiyetin yerini tutmuyor. Siz Allah istemedikçe bir şey isteyemezsiniz. Yani irade etmedikçe diye çeviriyoruz o da yanlış oluyor. Kelime yok. Ve arzulamadıkça desek o da yerini tutmuyor. Allah bir şey diyelim dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Şimdi buradaki meşiyetle irade nedir? Neden Allah-u Teala iradeyi kullandı da meşiyet fiilini kelimesini kullanmadı? Bunların hepsinin delaleti var. Anlamsız değil. Niye kullandı bunu allah Teala? Çünkü başka yerde de meşiyeti kullanıyor. Burada kullanabilirdi. Neden burada zikretmedi? Bunlar tamamen insan fiillerinden sonra, meydana gelecek olan bir kazanın kada, değil mi? Kada'nın, kaderin tahkuku, takdirin tahkuku, kada'nın zuhura çıkması, meydana gelmesiyle ilgili Allah'ın fiili ifade edildiği zaman irade kullanılır. Hüküm getiren fiil, müminler içinde. Aynı fiil kullanılır, irade fiili. Ve izâ ne irade ettiğimizde, bir köyü, bir kargeyi helak etmeyi irade ettiğimizde bak irade ettiğimizde diyor. Ama bir fiil var insanlardan zuhur eden bir fiil. Amar na mutrefihâ. teref içinde, zevk, sefa, zenginlik içinde, istiraf içinde yaşayan kimseler. Biz onları emarna diyor. Emerna'dan maksat burada biz emrettik, emrederiz anlamı çıkıyor. Sözlük anlamına baktığımız zaman. Ama İbn Abbas diyor ki, şeyden e, naklediyorum bunu. El-Bikainin el -Bikainin isimli tefsirinden. Orada bu ayetin tefsirinde diyor ki İbn Abbas anhü, biz biz e, daha önceleri yani İslam'dan önce derdik ki bir kimsenin bir kavmin çoluğu çocuğu aşireti çoğaldığı zaman şöyle derdik diyor amere benü fülânı emir kelimesi amere benü fülânı fülânın oğulları amir oldular. Yani çoğaldılar. Amire çoğaldılar. E burada bu anlamda var diyor İbn Abbas. Yani biz bir kargeyi, bir köyü, bir beldeyi helak etmek istediğimiz zaman sefihlerini, zevk, sefaya düşkün harama, isyana düşkün olanları satmış olanları çoğaltırız onları emir sahibi kılarız anlamı verildiği zaman, niye bu anlamı veriyor müfessirler? Onlar toplumun emrini, işini ele geçirirler. Biz helak etmek istediğimiz zaman, o insanlar çoğalır da, biz ancak öyle helak ederiz. O insanlar çoğalmadan, biz onları helak etmeyiz. Peki de o helak nasıl geliyor? Önce gücü, kuvveti yeten müminler varsa, müdahale etmiyorlar, onlar çoğalıyor. Topluma hakim oluyorlar, Allah toplumu ardından helak ediyor. Ama onlara güçleri, kuvvetleri yeter iken Müslümanlar mani olmuşlar, engel olmuşlarsa Allahu Teala mütrefleri, toplumun amirleri, hakimleri kırmıyor. Sünnet Evet, o zaman emarla müttrefiha, fefazu fiha, biz onların müttreflerinin. Bugün ki zenginler, gazinocular, televizyoncular, kumarcılar, piyangocular, siyahat ajantelerinin sahipleri, gazetelerin sahipleri, magazinlerin sahipleri, değil mi? Rezalet kulüplerinin sahipleri, mütref. Varlık sahibi, tröst sahipleri, mütrefler. Onlar fıskı yaparlar o beldede, fıskı yayarlar, o zaman da onların üzerine kavl hak olur. Hangi kavl yıkım kavli hak olur? Allah'tan helak etme kavli hak olur. Fedmernaha tedmira. Ondan sonra da biz onu yerle bir eder, imha eder, orayı helak ederiz ona. Şimdi burada bir kelime geçti. Bu kelimeyle yukarıda bir ayette geçen bir kelimeyi mukayese edelim ve dolayısıyla iki kelimenin ne anlama geldiğini görelim. Şimdi Allah-u Teala Kur'an'da buyurur ki Kullu şeyin halikun illa vece Her şey haliktir helak olucudur ancak Allah'ın yüzü tabi müfessirler bu yüz belcik kelimesi üzerine çok uzun durmuşlar kimisi tevil etmiş, kimisi etmemiş Kimisi caiz cevaz olduğunu söylemiştir. i̇bn de bu ayetin tevilinin caiz olduğunu söylemiştir. Ancak Allah'ın vecihi yani Allah'ın vecihinde maksat Allah yani zatıyla helak oluşu değildir. Peki la heleke ke, kelimesi fiiliyle muhiyye veya mahv kelimesi arasında ne farklardır? Sufiler işte makamlardan falan söz ederlerken zahitler bazıları da bu kavramları kullanmışlardır. Mahv ve fena kelimelerini kullanmışlardır, sıfatlarını kullanmışlardır. Fena, helak gibidir de yok olmadır. Ama mahv yok olma değildir. Onun için ne diyor allah Teala? Bak, وَجَعَلْنَا الْلَيْلَى وَالنَّهَارَةِ geceyi biz kıldık, gündüzü biz kıldık. Ne kıldık? Geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık. فَمَحَوْنَا آيَتَ الْلَيْلِ Gecenin ayetini mahvettik. İmha diyoruz, imha. Arapça işte bu kelimeden gelir. Mahvettik, mahvetmenin anlamı nedir? Müfessirler diyorlar ki güneşin ışığının aya vurduğu zaman tamam mı? Ayın o ışığının içinde kaybolması. Ay, ayın güneşin aydınlığında görünmemesi. İşte mahvı budur. Bunun için mahvetmek, imha etmek, yok etmek anlamında değil. Ama helak etmek, helak etmek ne yapmaktır? Onları kıvamdan çıkarmadır. O toplumu düzenden, e, belli bir nimet içerisinde ise o nimetten çıkarmak ve o nimeti onları elinden almaktır. Buna helak denir. Onun için hem dünya azaplarına Kur'an helak der, hem de ahiretteki azaba helak der. Bunun için mahur kelimesi helak kelimesi mukayese ettiğimiz zaman ikisinin arasında böyle bir fark var. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوْحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذْذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا Allah-u Teala burada Nuh Aleyhisselam'dan sonra, neden Kur'an-ı Kerim'deki helakler hep Nuh Aleyhisselam'dan sonra söz konusu edilir? Çünkü Nuh'a kadar Aleyhisselam bütün insanlar tek ümmet ve tek iman üzereydi, şirk yoktu. Bin yıl şirk yaşanmadı hiç. 1000 yıl hiç 10 asır diyor. Tabi 600 yıl da olabilir ama hadiste 1000 yıl geçiyor. Kurun demek 100 yıl ana da geliyor. 10, 10 tane 100 yıl yani 1000 yıl şirk üzere olmadı insanlar. Şirk Nuh aleyhisselam döneminde başladı. 450 selamda Nuh aleyhisselam yılında Nuh aleyhisselam dönemi devam etti. 950 ama peygamberli 450 yılda. Yani e, demek ki 400 yılda orada şirk devam etmiş. Veya daha az veya daha çok bilmiyoruz. Nice 100 yılları Nuh'tan sonra biz helak ettik. Kurum, yani yüzyılların insanlarını, topluluklarını, sistemlerini, devletlerini biz helak ettik, imha ettik, tabi yok anlamda kullanmayalım bunu, tarihten kaldırdık. Sildik, ondan yerine başka insan maket ettik. وَكَفَا بِرَبِّكَ Rabbin için yeter, Rabbine yeter, Rabbine ne yeter? Kullarının işledikleri günahları haber alıcı ve görücü olarak kulların günahları Rabbine Rabbine eder. O kefa bi rabbika bil bunubi ibadehi kabiran basira. Yani senin Rabbinin görmesi yeter. Yani o Rabbine bırak onu anlamındadır aslında. O kefa bihi o anlamdadır Arapçada. Ki bu terimdir. Yani kelime kelime değil de ve kefa bi o beraber tecrübe edildiği zaman وَكَيْفَا بِرَبِّكَ Rabbinin günahları bilmesi sana yeter. Sen insanların günahlarının hepsini bilmen, günahlarından dolayı hepsini azap etmen, hepsini cezalandırman gerekmez. Sen, senin böyle bir sorumluluğun yok. Rabbin yeter. Rabbin senin onun insanları bundan dolayı gördüğünü, bildiğini ve onlara hesap soracağını ve isterse irade ederse helak edeceğini bilmeyi sanadır. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelen bir şat oluyor. Burada da işte yine yukarıdaki 13. ayet-i kerimeye yakın bir mana var. Men kana yuridul acilate ajjalna lehu fiha ma nasha Liman nuridu Kim dünyadayken el acile bir anlamda dünyanın sıfatıdır. Bir anlamda dünyadaki nimetlerdir. Kim acil olan nimetleri çabuk elde etmek isterse her şeyin yani cennetle ilgili nimetlere benzer benzer nimetleri elde etmek isterse biz orada yeryüzünde yeryüzünde onun acele edip elde etmek istediğin ona veririz. Limen nuridu dilediğimiz kimselere. Onu dilediğimiz kimseye veririz. Sonra thumma cealnâ lehu cehenneme yaslahâ. Cehennemi onun gireceği bir yer kılarız. Yaslahâ mezmûmen medhûra. Orada kınanmış, kınanmış ve küçülmüş, ezilmiş olarak onu cehenneme sokarız. وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا Şimdi bir dünyayı, şimdi acile dünyanın arıdır, Acile erken olan anlamında. El-akhire son olan anlamında. وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ Kim ahireti diler? وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا Ahiret için gerek olan gayreti, çabayı, ameli sarf ederse, Sa'i. وَهُوَ <gülüyor> مُؤْمِنٌ mümin, ''Mü'min olarak ama'' diyor, dikkat edin. Kim mü'min olarak ahireti irade eder, bak dikkat edin, irade eder. şa edemiyor. Çünkü şae yapıp yapmama ihtiyarı olmasıdır insanın seçeneği. Ama iradede seçenek yoktur tek şeyi seçersin ve tek şeyi istersin ne oluyor burada bu saatte mi gelinir Allah'ım kim ki kim ki ahireti irade ederse yani onun yanında başka bir seçenek başka bir arzusu olmazsa irade tek şeyi kabul etme tek şeyi istemedir mümin olarak yaparsa bunu fe ulaike kâne meşkura işte o kimseler onların sa'i ve gayetleri karşılığı verilmiş şükür olarak amelleri kabul edilmiştir Allah katında meşkur şükredilmiş edilmiş anlamındadır teşekkür edilmiş anlamındadır fakat burada tabi o şekilde söylemek uygun değil ameli şükre dahil olan kimselerden olur onlar Kullen müddü ve Acil olan dünya nimetleri isteyenlerle ahireti isteyenlerin her birisini onlardan her bir topluluğu Rabbinin ataasından, min ata'i rabbik, Rabbinin vergisinden onlara yardım ederiz, destek oluruz. Veririz. Dünyayı isteyene dünyayı verir Allah. Ahireti irade edene ne yapar? Dolayısıyla irade burada, fiilen bütün gayretlerini ortaya koyarak bir işi isteme yapma olayıdır. Birisi, dünyayı irade ediyor. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةِ Öbür tarafta, وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ Ve kim de insanlar içerisinden ahireti diler ve mümin olarak o ahiret için gereken sa'yi ameli koşuşturmayı yaparsa, ki burada tabi sahi koşturma anlamında, gayret anlamında, onlar işte sahileri, amelleri meşkur olanlar olacaktır, yani onlar şakirinden olacaklardır, demek Kim hangisini istiyorsa, onun istediği şeyin arkasını veririz, medet, destek yaparız. Demek ki e, iradenin sonucu ahirette fazla nimet veriliyor, İradenin sonucu dünyada, dünyalık diye giriyor. Dünyayı irade etmeyen de allah Teala dünyayı vermez öyle kolay kolay. O da bir mesele. Şimdi o da bir nasip, o da bir nasip. Onzur, bak ey Resulüm, كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدٍ Bak, insanları bazılarını diğer bazılarına nasıl üstün kıldık değil. Çünkü fatıl üstünlük değil. Faddalna'dan maksat, Allah'ın dünyalık olan nimetlerini birlerine çok vermesi. Yani Allah'ın fazlından ihtiyacı olmadığı şeyler olan nimetlerden kulların bir kısmına veriyor, buna tafdil deniyor. Dolayısıyla bu tafdil, bizim anladığımız takva anlamındaki üstünlük değildir. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِمْدَ اللّٰهِ اَتْغَاكُمْ Onzur keyfe fattalna ba'dehum ala ba'din ayeti farklı şeylerdir. Yani tatva olarak üstün olmakla bu çok farklı. Yani fadıl, taftil etmekle takvada ekrem olmak farklı şeyler. İnna ekremakum inda la Allah katında en ekrem olanınız, en faziletli olanınız değil, dikkat edin. En seçkin kerim olanlarınız. Çünkü ekrem kelimesi kerim kelimesinden gelir. Kerem kelimesinden, o da seçkindir nadir bulunandır. Sağlam olan anlamındadır. Onun için üzüm bağının köküne korm denir. Biz Türkçede ne diyoruz? Korm diyoruz, değil mi? Korm ağaç kütük ama bağın kitvine olduğuna denir. Başka bir şey söylenmez. Ara Arapçada kurum derler. Kerm. Kerm Aa, üzüm üzümün şey dalı ağacı. Bunun için ekrem seçkin demektir. Allah katında en seçkin olanlarınız, değil mi? En takiyi olanlarımızdır. Bunu için ekremle ifdalı karıştırmayın. Anlaşıldı evet. mı? Ha, ifdal kelimesi kullanılır fakat yani ekrem manasına gelir. Yani dinde istimal, dini amellerde kullanılır, zikredilirse ekrem manasına yorumlanarak kullanılır. Onun için dünyada Allahü Teala kafirleri malla, dünyalıkla, çoluk ve çocukla bizim üstümüze faziletli kılabilir, tafdil edebilir. Bileyim. Ama ahirette de müminleri kafirler üzerine tafdil ediyor. Şimdi oradaki fazilet de başka. Orada müminlerle müminler arası kullanılsa bile asıl anlamı müminlerle kafirlerin mukayesası içindir. Biz orada müminleri nasıl üstün kılıyoruz kafirlere? Dünyada bak Allah-u Teala insanları kafir de olsa, yani nimetlerin hesabı sorulacağı için, dünyalık bir nimetin cennet nimetleri karşısında değeri ehemmiyeti olmadığı için Allah-u Teala hiç önemli vermiyor ona. Değerli kılmıyor. Tutuyor, kime veriyor? Kafire veriyor. E, dünya nimetleri niye değerli değilmiş? Olur mu öyle şey? Nasıl değerli değildir? Yani cennetteki verilecek olan nimetin karşısında Allah bu nimeti o kadar önemli kılmıştır ki o daha faziletli, daha önemlidir, daha yücedir, daha hayırlıdır. O bakımdan ahiretin daha hayırlı olması Kur'an'da zikredilirken bu anlamda kullanılır. Ahiret nimetleri ahirette verilecek olan karşılık ve yurt Dünya yurtları ve nimetlerinden çok İnsan İnsanoğlu işte dünyaya saplanıp aldandığı ve Allah'tan yüz çevirip ona sırtını döndüğü için dünyayı cenneti gibi görür, dünyayı Rabbi gibi görür ve ahirete sırt döner ve asıl nimetin sahibi olan Rabbini inkar eder. Bu bakımda buradaki fazilet üstün değildir. Ha Üstünlük anlamında olsa bile ancak savaşla ilgili, harfle, kuvvetle ilgili bir hadisede üstünlük, kullanıp, kafirler Müslümanlara üstün geldiler gibi desek bu nedir? Kuvvetle fazla geldiler anlamındadır. Güçlü geldiler ve galebe çaldılar anlamındadır. Yoksa e, takva anlamında bir üstünlük herhalde buradan çıkarılmaz. Öyle değil mi? Evet. Burada Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Allah Azze ve Celle şuara sure'si 20. ayet-i kerimede der ki: "Men kane yuridu harse'd-dünya, nuhtihi minha ve men ve ma lehu fi'l-âhireti min nasib kim dünya harcını dilersen. Ve men arada harse'l-âhireti nuhdi minha." Bu nücâ böyle. Kim aciz dünya isterse ona dilediğimiz insanlardan dilediğimiz kimselere dilediğimiz kadar veririz. Ve kim de ahireti diler ve mümin olarak onun için sahi ederse, değil mi? Onların sahi meşguludur. Burada diyor ki, kim dünya harsını irade ederse, bakın iradeyi kullandı. Men kene yaşa'u demiyor. Men kene yuridu diyor. Onun için yuridu ifa fiili bizim açımızdan insanlar için meşiyet fiilinden Şa'fi e fiilinden dileme fiiline çok kuvvetlidir. Çünkü irade etme olayı tahakkukla ilgili bir niyettir. Ama meşiyet olayı biraz ondan farklıdır. Yani doğrudan doğruya henüz zuhura çıkmamış olan bir niyetle ilgilidir. Onun için Allahu Teala fiilin kuvvetini insanların eylemlerinin derecesini ifade için irade etmeyi kullanıyor. Burada da kim dünya harsını, hars, tarla, toprak, ürün demektir. Ekim, yeşillik anlamındadır. Kim dünya ürününü, emeğin yani dünyanın sonucu olan şeyi irade dese nedir dünyanın sonucu? Şöhret, mal, iktidar, para, servet değil mi? Dünya güzelliği, giyimler, kuşamlar, yemeler, içmeler, lüks içinde veya sefahat içinde yaşamalar. Bunlar hepsi dünyadır ve dünyanın harsidir. Ama ahiret harsını dileyene ona dilediği kadar da oradan veririz diyor allah Teala. Ahiretin harsı da nedir? İşte cennettir ve onun mükafatları ve nimetlerdir. Kim diyor dünyayı ister irade ederse biz ona ondan veririz. Ama onun için ahirette hiçbir nasip yok. Demek ki burada Allah'ı terk etme. Allah'a kulluğu bırakma anlamında bir dünyayı irade etme olayı var. Ama dünyayı kesbetme olayı farklıdır. Mümin dünyadan dünyalık olanı kesbeder ve Allah katında kullanır, istimal eder. Allah rızası için ve Allah katında da ecrini alır. Ama kafir dünyayı irade ederken ahireti terk eder. Aradaki fark budur. Evet. İnşallah önümüzdeki derste 22. ayet-i kerimeden devam edeceğiz. Bugünlük bu kadarla iktifa edelim. Şöyle bir şimdi yavaş yavaş alıştırıyorum altyapısını Elhamdülillahi lezi hedana lihada ve ma kunna linehtediyel evla enhedanallah ve sallillahümme ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbiyacma'in ve cemii al enbiya'i vel murselin Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Bir önceki dersimizde 20. ayet ayetlerimeye kadar gelmiştik. Belki 21'e değindik, bilmiyorum. Kalıyor <gülüyor> Evet. O zaman hareket yok. <gülüyor> Estağfurullah. Unzur keyfi faddalna ba'dehme ala ba'din, ve lel ahiretu akbaru daracatin, ve akbaru tafdila. <gülüyor> Hatırlarsanız, 18. ve 19. ayet-i kerimeleri okuduğumuzda kim acileyi isterse acile dünya ve nimetleri yani acil olan nimeti kim isterse ona o istediği nimeti biz veririz yani çabuk gelmesine irade buyururuz, emrederiz. Sonra da yani dünyayı irade eden is isteyen insana da daha sonra o onlardan dilediğimiz kimse. Demek onlardan mümin olanlar da olacak. Dünya isteyecek ama onlar içinde müminler de var. Kafir olmayan da var. Dilediklerimize diyor onlardan cehenneme onları koyarız. Hem de kınanmış ve küçülmüş olarak, aşağılanmışlar olarak. Ve kim de ahireti ister ve onun için yapılması gereken sayiyi gösterirse, buradaki sayi, yani Allah için amel, salih ameller, iman, İslam ve mümin olarak bu sayiyi gösterirse, onların sayi de Allah katında meşgul olacaktır. Yani, Allah şükrü nimetleriyle cevaplandıran bir Rab olarak onların amellerinin şükür olarak kabul edecek. Onlar ameli meşgul olacak. Şimdi bu her iki mümin ve kafir olan iki tayife Allah-u Teala işaretten sonra bak diyor, bakın Resulüne, nasıl biz onların bazısını bazısına tafdil ettik. Buradaki tafdil üstünlük değil. Allah'ın nimetlerinden, fazlından vermek kul sınanıyor, imtihan ediliyor. Gerçekte ise ahiret derece olarak daha büyüktür. Ve fazl Allah'ın nimetlerinden, faziletlerinden vermek bakımından çok çok daha üstündür. Çok çok daha hayırlıdır. Öyleyse, yani dünyayı talep etmeyin tıpkı ne gibi? Karun'un işte o servetini, malını, zenginliğini görünce insanlar ah dediler ne olur? Karun'un ki gibi bizim de bir malımız olsaydı, bizim de öyle servetimiz olsaydı, sonra da Allahu Teala onun malını yerin dibine geçirince, helak edince, korktular, eyvah dediler, Allah zalimler hiç iflah ettirmiyor, felaha ettirmiyor. Şimdi, burada işte Karun'un o misyonu, bu ayet kerimede dünya isteyenlerin misyonu. Ve bu helaldan, haramdan gözetilmeden, Zulüm, haksızlık yapılması, israf yapılması, insanların mallarında ve insanların mal almak için kullandıkları parada, sistem, bugünkü sistemlerin kullandıkları yöntem, Kur'an-ı Kerim'in de indiği yöntemdir. Onun için Allah Hazretleri ki, وَاَوْفُ الْكَيْلَ وَالْم۪يزَنَ وَلَا تَبْخَسُ اَشْيَاءً Tartıyı ve terazıyı. Hakıyla yerine getirin ve insanların eşyasını değersiz kılmayın. İşte Kur'an'ın işaret ettiği bu gerçek, bugün adına faiz ve enflasyon dediğimiz gerçektir. Kapitalist sistemler halkı daha çok sömürebilmek için dilerlerse malın fiyatını yükseltiyorlar, dilerlerse düşürüyorlar. Dilerlerse malın fiyatını yükseltip paranın değerini düşürüyor. Tüm bunlar uygulanan bu yöntemler bilinçli yapılıyor. Yoksa niye Almanya'da enflasyon yüzde iki oluyor da sıfır nokta iki oluyor da Türkiye'de yüzde yüzün üzerine çıkıyor ve bir başka üçüncü fakir dünya ülkeleri dedikleri ülkelerde sebebi tamamen yönetimlerin zulmünde. Şimdi bu İki tayfenin mukayesesinden sonra Allahu Teala buyurur ki: tec al Allah "La tecal ma Allahi ilahen aakhirah. Allahla beraber başka bir ilah edinme. Yani la tejal maksat, cale Arapçada kıldı yaptı demektir. Allah'ın fiili olarak zikredildiği zaman Kur'an'dan bazı yerlerde halk etmek anlamındadır Caa <gülüyor> mesela Caa seb'a yedi tabaka gökleri yedi tabaka halinde birbirinin üzerine binmiş birbirinin üzerine kapatlanmış olarak çünkü dibah kelimesi bizde yanlışlıkla veya hata ile tabaka tabaka şey hayır öyle değildir. Bu semadır, onun üzerine kapanan şey, yani kürenin bir diğer yarısına dibak denir. Öbür küreyi, bir yarım küreyi, bir yarım kürenin üstüne koymanın adına dibak denir. Yani öyledir, diyor allah Teala. Orada halk etmek anlamında, halk edip düzen vermek, tanzim etme anlamında. Sen de Allah'la beraber başka bir ilah ortaya koymayasın sakın ha. Bunu Resul'e niye söylüyor, müminlere? İnsanlara teşrih olsun. öğüt olsun diye. Fetekun mezmuman mahzula eğer böyle yaparsan senin sonun senin başına gelecek ahibet nedir? Mahzul, <gülüyor> hizlan Arapçada yardımsız kalmak demektir. Mezmum <gülüyor> kınanmak, kınanmış demektir. Hem kınanmış olarak hem de yardımsız kalmış olsun. Kınanma nedir? Risalet görevini ihmal ettiği için, Risaleti bırakmış olduğu için ve Allah'ın yardımı ve meleklerin cibrilin yardımı kesileceği için. Resul böyle bir şey yapmayacağına göre Allah Azze ve Celle bunu bizlere söylüyor aslında. Resul sallallahu aleyhi ve sellem şahsında tüm müminlere söylüyor. Burada yeni bir pasaj başlıyor. Bizim işte Kur'an'da aşır diye ifade ettikleri ayet bölümleri. Bir önceki konuyu Allah Azze ve Celle kapattı. Burada bir başka konuya giriyor tekrar. Tevhidle ilgili bir ayet kelime. kerime. وَقَدَى رَبُّكَ hüküm verdi. قَدَى ile hüküm ve emir farklı farklı şeylerdir Kur'an-ı Kerim'de. Bazen قَدَى قَدَّرَ anlamında gelir. Takdir etti. Bazen hakeme anlamındadır. bazen de emirden sonra veya kaderden, takdirden sonra bir fiilin bizim nezdimizde zuhur etmesine Allah sonra göreceğiz. Muhittin İbni Arabi bunu yorumlarken bu ayet-i kerimeyi tefsir etmeye çalışırken yer içinde taptığımız her şey neye taparsak tapalım haşa. insan neye taparsa tapsın. Fakada rabbuke Rabbin kaza etti. Yani hüküm verdi. Verdiği hükümde tamamlandı. Bu anlamda kaza, kaza verilen hükmün tamamlanması, hitam bulması. En <Sessizlik> la tağbudu illa iyyahu ibadet etmemenizi hükmetti, etti ve etmemenizi tabi. Ancak kendisine tabi. Bunu düzgün ifadesi nasıl? O Arapça ifadeydi. Yani, Motan mot, kelime kelime. Yerine oturarak tercüme edildi. Düz anlamı, evet. kendisi ancak kendisine, kendisinden başkasına ibadet etmemenize yükseldi. Evet. Orada o insanın yanılgısı, en la te'abudu illa iyyâ. Bunu şer'i emir olarak değil, kevni kaderi emir olarak alıyor. Muhittin İbn Arabi. Kevni kaderi emir olarak aldığı zaman, insan ibadet adı altında ne yaparsa yapsın, o Allah'a ibadettir. Halbuki bu ve kadar rabbuke ezeli bir hükümdür. Öyle mi değil mi? Ve ibadette Allah'a ortak koşulmayacağını söyleyen Allah, Kur'an, Nasıl olur da insanların Allah adına, ilah adına farklı şeyle ibadet etmelerini bu ayet-i kerimenin içerisinde koyarsın ve bununla açıklayabilirsin. Halbuki bu şer'i bir emirdir. Yani eğer bu hakikaten kevni bir emir olsaydı, sünnetullah anlamında muhalefet edilmesi mümkün olmayan bir haber olsaydı, O zaman mümin ve kafir diye bir ayrım olmayacaktı insanlar arasında. Mümin ve kafir ayrımı olmaması gerekirdi. Mesela Allah nasıl ki insanın bu hilkat üzere var olmasını irade etti, kava etti değil mi? O da kava hükmetti, takdir etti, irade etti, emretti. O zaman bizim insan olmamıza baktığımız zaman, saflarımız birbirine çok yakın benziyor. Birbirimizin aynısıyız. Hepimiz konuşuyoruz. Hepimiz aynı hareketler yapıyoruz. Buna deriz ki bu sünnetullah'tır. İnsanlar çok nadirattan olarak Allah'ın bir ayeti olarak hilkati bozuk olarak dünyaya gelebilir. Ama yeryüzünde kim neye ibadet ederse etsin Allah ne yaparsanız kendisinden başkasına ibadet etmemenizi istediği için siz ne yapmış olursanız olun o yapılan her şey Allah'ın kendisine istemiş olduğu ibadet dairesindedir diye açıklayabilir miyiz? İşte Firavun'un imanını söz konusu derken Firavun'un imanından bahsederken de hahize tıpkı el ane ament ayet kelimesini getirerek işte bak diyor, allah Teala onun iman ettiğini söyledi. Bu şekilde Allah'ın ayetlerini saptırdığı halde bugün, gidin Türkiye'de bugün açıkçası söylüyorum, ilim sahibi olduğunu söyleyen yüzde doksan insana, deyin, ne dersiniz bu adam hakkında? Hepsi rahmetler. وَبِلْوَالِد۪ينِ <gülüyor> ihsana Anne ve babanıza da ihsan hükmünü verdi. İhsandan başka bir şey yapmanızı istemedi. Anne babaya da ihsanla iyilikle muamele etmek. Onu da izah ediyor Allahu Teala. Hem burada hem de nerede? Lokman suresinde izah ediyor. Tabi anneye babaya ihsan nedir? Ee, maruf dairesi içerisinde müminlerse. Onların bizim üzerimizi hakları neyse onu yapmak. Onları kırmamak, incitmemek, aşağılamamak. Fakat maalesef kıyamet alemetlerinden birisi olarak bugün annesini, babasını incitmeyen bir tek Müslüman yok. Kırmayan bir tek Müslüman yok. Hatta Müslüman olmasalar bile onları aşağılamak, onları hor görmek, onlara zulmetmek caiz değil. Savaşırsın, öldürebilirsin, karşı safta olabilir ama zulmetmek, işkence etmek yok. Müslüman olmasalar da onlara marufla muamele etmek bir ile muamele etmek ile mükellefiz. <gülüyor> Tabi onların kötülüklerini, küfürlerini destek anlamında küfürlerine yardım anlamında bir destek ve amel değil değil mi? İnsanların zaruri olan ihtiyaçlarının iki der mi noktasında? اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ Eğer onlardan herhangi birisi اَحَدُهُمَا yaşlılık çağına senin yanında ulaşırsa ev kilahuma ya'uzin. Öyle ya birisi ölebilir, birisi kalabilir. İkisi ölmez, ikisi kalabilir yaşlı hallerinde değil mi? Fela taqullahuma ufin. Şimdi alimlerimiz derler ki e, kıyasen onlara yani karşı üf demek onlardan sıkıldığımızı, bıktığımızı, bezginliğimizi ifade etmek Allah'ın kitabında haram kılınınca kıyasi evla olarak onlara vurmak daha haramdır. Annesinin babasını benler onlara işkencedenler. Ha şimdi aksi sabit değil mi? Aksi mümkün olmuyor mu? Anne baba da çocuklarına zulmedebiliyor. Haksızlık edebiliyor. Hatta çok aşırı ileri derecede kötülükler yapabiliyorlar. وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَر۪يمًا Ve sakın da, ne yapma, nehara azarlayarak aşağılamaktır. وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَر۪يمًا Onlara da seçkin güzel olan bir söz söyle. Peygamberimizin annesi babası hayatta mı Diki. ki, Peygamberimize bir ne şöyle söyleme, babana şöyle söyleme. Demin yukarıda ne demiştik? Ayet-i kerime Allah Resulüne diyordu ki La tecal maallahi ilahen ahira. Peygamber Allah'tan başka bir ilah edilir mi? Haşa. E, Peygamber annesi babası hayatta mıydı ki? Ve kadar Rabbuke ey Muhammed Rabbin hüküm verdi. Allah'tan başkasına ibadet etmemeyi ve annene babana ihsanla muamele etmeyi emretti. Yani ayetin bir kısmı "ve la ta'budu illa iyya" bu ayet emri kısmı emir içeriyor. Ama emir doğrudan doğru emir sanki sıgası değil. Hüküm verdi diyor. Rabbin böyle yapmanı emretti istedi. Ve annene babana ihsanla muamele etmeni ihsan, güzel olan, eziyetsiz olan, çirkin olmayan davranış ve ameller demektir. Zaten aşağıda da o ihsanın zıttı olan şeyi ifade etti. Nedir? ''Uf'' demek, onlardan incirmiş olduğunu ifade etmek, hoşlanmadığını ortaya koymak ve onlara aşağılayıcı olan söz söylemek. E, yok ki Peygamberimiz böyle bir şey de yapmadı annesine babasına. Tekiler kime söyleniyor Peygamber aleyhisselatü vesselam şahsında? Bizlere söyleniyor. <gülüyor> Dolayısıyla hadislerde geçer, kişinin diyor babasına olan iyiliğindendir ki, babasının dostlarını ve yakınlarını kollar, onlara da iyilik eder. Bu, <gülüyor> babasına yapılan iyilikten yazılır. Onun için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice vefat ettikten sonra onun sevdiği kadınları ve kimseler işte çağırır onlara yemek yedirir onları ziyaret eder hal ve hatırlarını sorar şimdi bizler birimiz ölsek kimse çoğumuz, çocuğumuzla ilgilenmeyecek duruma gelmişiz Halbuki sallallahu aleyhi ve sellem bu ilişkiyi değil mi bunu değerlendiriyor bunu Allah katında bir elçisi var ağırlığı var yani nasıl alıp atarsın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu koruyordu وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ وَخْفِدْ indir anlamındadır. Hafiflet anlamındadır. Ses için kullanılırsa sesi hafifletmek anlamındadır. Ama جَنَاحَ الظُلِّ e, hizmette kendimizi küçük görmek. Zelil olmak. Yani buradaki zilletten maksat taattır. Saygıdır yoksa e, kınanma anlamındaki zillet ve zillillik değildir. cenah rahmet ve merhamet e, onlara şefkatten kanatlarını ger anlamındadır. Vahvidlehuma ikisine annene babana ne yap? Rahmetten olan, merhametten olan kanatlarını ger. Bedeki vakul Rabbirhamhuma Ey Rabbim o ikisine merhamet et o ikisine acı Tıpkı kema, rabbe yani beni terbiye edip büyüttükleri gibi ne zaman? Küçük ikan. Onun için yani bu denge bozulduğu zaman Müslümanlarda e, huzur kalmaz. Bugün İslami dediğimiz Müslümanların kalıntısı olan şu toplumların hakikaten huzurlarının bozuluşu da budur. Artık çocuk dedesini tanımıyor, amcasını saymıyor ve dayısını bilmiyor. Sen, e, Akrabalarını tanımıyor kim artık televizyonlarda falan futbolcu falan artist falan şey falan filan. Artık onun yakınları o oluyor. İşte geçen gün ölen bir tane müşriki gördünüz. İşte evimizin ayrılmaz diyor, baş köşesi, baş konuğuydu diyor ekranlarda. Hocam, bugün daha iyi Tabii söylediği Çünkü bu, bunlar münafıktır. O bizim müftümüz değil. Onlar bizim müftümüz değil. Kınıyabilirsin. Onlar bizim müftümüz değil kardeşim. Her ne olursa olsun biz Allah'a ve Rasulüne itaat eden kafirlere ve müşriklere muhabbet beslemeyen imanı küfürden ayıran mümini kafirden ayıran bir topluluk istiyoruz. Yani Çıncı, ben açıklık getirmesini bekliyordum ki arkadaşlar bunlar, bunlar için bir şeyler söylemesini beklerken sevdiğimiz çok sevdiğimiz bir insanın ödümüzden bahsediyorum. Evet. Evet, Rabbiniz sizin nefislerinizde olanı daha iyi bilir. Nasıl iyi bilir? Yani biz izhar etsek de etmesek de anne bu sevgi saygı ve nefreti, düşmanlığı Allah-u Teala bilir. Dolayısıyla bu tövbe edilmesi gereken tövbe kapılarının bir tanesi de budur. Bu kapıyı kapattığımız zaman cennete girmemiz zordur anne, baba, mümin insanlarsa, Kafir de olsalar, gayrimüslim de olsalar, zulmü Allahu Teala haram kılmıştır. Rabbukum a'lemu bima fi nüfusikum in tekunu salihine fe innehu kâne lil-evvâbine gafûra. İn tekunu eğer siz salih insanlar olursanız, daha önceleri salihin ne olduğunu İzah etmiştik. İlk derslerimize başladığımızda, tabi uzun iki sene, üç sene, üç sene geçti, üç sene gibi bir uzun süre geçti, dördüncü sene evvel gidiyoruz. Salihin sulhun, salih amelin biz anlamını genişçe vermiştik. <gülüyor> salih olan kimse, Allah'ın hakkını ve insanların hakkını gözeten kimselerdir. Bunlar salihlerdir. Dolayısıyla müfsitlere salih ismi verilmez ama bir adam fesat veya fısk işliyorsa ona mümin veya müslüman denebilir. Ama salih denmez. Anlaşıldı mı? Salih olabilmesi için kendisinin üzerinde hem Allah'ın hakkını bilecek, o hakkı eda edecek, hem de kul hakkı bulunmayacak, kula zulm etmeyecek. Kula zulm ettiği andan itibaren salahına, felahına leke gelir, Tamam mı? Ve oraya fıskarışır. İşte salih insanlar olursanız, in İntekunu, Allah da, gerçekten Allah da, Evvabin için çok merhametli bağışlayıcıdır. Evvabin kimdir? Çok tövbe edenler. Yani günah işledikten sonra tövbeye dönenler. Günah işleyip hep tövbe edenler. Günah varsa hemen tövbe edenler. Ama tabi bu demek değildir ki sürekli hem günah işte, hem tövbe et, hem günah işte, hem tövbe et, bu anlamda değil. Tövbeyi çok yapan, dönüşü kuvvetli olan anlamında, evvâb demektir. وَأَتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِنَ وَابْنَ السَّب۪يلِ وَلَا تُبَذِّرْ tabdira. Şimdi anne baba hakkından bahsetti, tevhidden bahsetti, dikkat edin, bakın. Üstte tevhid. Anne babaya ihsan, Merhamet Salih olma Sonra Yakına Hakkını Miskine Yolda kalmış olanlara Haklarını ver Şimdi ilginçtir bak allah Teala ne, ne diyecek biraz sonra Ve la tubezzir Bir yerde de Zekat vermemeni adına Allahu Teala Kur'an'da israf diyor. Zekat vermeyen malını israf etmiştir. Ürününü tarladan kaldırdıktan sonra ürününün zekatını hakkını vermeyen israf etmiştir. Onun için ve atu hakkahu yevm hasat günü hakkını verin o ekinin ürünün, ondan sonra da israf etmeyin. İşte Allah'a verilmeyen, nefse ve şeytana verilen hak olan, üzerimize farz olan, eda edilmesi gereken o mali hakkı ibadeti yerine getirmediğimiz zaman israf yapmış oluyoruz. Şimdi, şeytan insanı iki, üç şekilde aldatır. Bir, israfla aldatır. İki, fakirlik aldatır, korkutur, cimrilik yapmasını sağlar. Çünkü şeytan ne kadar infaka engel olursa Müslümanlar arasında o kadar çok kazanmış olur. Yani onun hanesine yazılıyor bu. Allah'a gitmiyorum Allah. Şeytana verilmiş gittir. Bir diğeri de tebzirdir. Şimdi hem fakirlikle korkutuyor, infaktan, zekattan sakındırıyor, hem tebziri ve israfı körüklüyor şeytan. Çok ilginç. O halde helal olan, mübah olan, salih olan yolları kapatmak için şeytan sürekli fakir kalırsın korkusunu kalbimize yüflüyor. Öbür tarafta seni başka tarafa çekiyor. Bu sefer şehvetleri dünya hayatını zinetli gösteriyor ve Allah'a verdirmediği parayı oraya harcattırıyor sana. Hani tutumlu olmanı istiyordu, ya harcarsan, verirsen bir şeyin kalmaz, durmadan ona buna param mı vereceksin, durmadan ona buna zekat mı dağıtacaksın diye korkutan şeytan, orada seni ne yapıyor, aldatıyor ve basiretini kör ediyor, gidip dünyanın masrafını yapıyorsun. Adam evde e, helal hanımıyla oturup işte iki lokma yerken, 5 lira harzarken, 10 lira harzarken veya 1000, 1 milyon, 10 milyon, 20 milyon bugünün her neyse ölçüleriyle öbür tarafta harama gittiği zaman milyarları götürüp döküyor tebzir ediyor tebzir, tohum gibi saçmak tamam mı? yani serveti küçültmek eritmek, yok etmek anlamında sakın ha bak yakına hakkını ver, miskine hakkını ver yol oğluna hakkını ver yol oğlu yani yolcu demek bu bir tek anlamda değil. Bu özel kurban yakınlık sahibi olanlar, akrabalar, garip olan kimseler, yakın olan kimseler. Onlara hakkını ver. Miskin onun hakkını da gözet. Yolcuya ona hakkını da gözet. Olaht verdir tepdiran. Komşuya vermezsen, miskine vermezsen, yol oğluna vermezsen malını israf ediyorsunuz. Vermeyen başka biri harcayacak, mutlaka. İnne Mübezirler kânı İkvan Şeyatîn ve kân Şeytan lı Rabbî kiﬂora. Mübezirin mallarını tebzir edenler, yani Allah yoluna değil, nefis ve Şeytan yoluna dağıtıp harcayanlar var ya, onlar Şeytanların kardeşleridir. Ya. Harun gibi yaşayacak, firavun gibi yaşayacak, bir tane yüzük yetmiyor, beş tane, dört tane buraya, dört tane buraya takacak, karı gibi saç bırakacak, puta tapacak, şirk işleyecek, ondan sonra da benim kardeşim olacak dinde. Ve siz de gidip onun üzerine cenaze namazı kılacaksınız. Bundan daha Allah'ın dinine hakaret, Allah'ın duasına, salatına, fatihasına, tekbirine bundan daha büyük bir hakaret, bu dini bundan daha büyük bir aşağılama olur mu? işte şeytan bunları aldatmış. İhvan-ı şeyatın olmuşlar. Ve kana şeytan Rabbi rabbih kafura. Şeytan da Rabbine çok küfreden, yani çok isyan eden, çok emrine başkaldırandır. Belki şeytan kendi sine teklif edilen bir ameli yapmadı. Secdeyi, Adem'e saygı secdesi yapmadı. Allah'a asi oldu. Ama öbür tarafta bütün yeryüzü insanlarını aldatacağını o, bana müsaade et ya Rabbi, ben onları bir kandırayım, aldatayım. Ancak çok azam için. Şimdi, bunları ne aldatıyor? Laşkına yani, bunları ne aldatıyordu? bunlar camilerde, hutbelerde, minberlerde, kürsülerde? Bu münafıkları, bu müşrikleri övüyorlar, onlara gözyaşı övüyorlar, merhamet dilemiyorlar. Bakara suresi 177. ayet-i kerimeye baktığınız zaman Allahu Teala miskine, yoksula vermeyi imandan sayıyor. İşte orada sizin yüzünüzü güneşin doğduğu ve battığı yere çevirmeniz iman değildir. Fakat iman yani İman sahibi kimse, o kimsedir ki Allah'a iman eder, ahiret gününe, meleklere, kitaba, nebilere iman eder. Malı sevmesine rağmen yakınlara, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışlara, dilencilere ve esarette bulunmuş olan Müslümanlara veren, namazı ikame eden, zekatı veren ve ahit, le, ahit verdiklerinde ahitlere bağlı kalanlardır. Gerçek iman sahipleri ve zorlukta, darlıkta ve harp esnasında, hital esnasında sabredenlerdir. İşte onlar doğru olanlardır. İşte Allah'tan hakkıyla korkanlar onlardır. Dolayısıyla bu namaz, zekat, infak etmek, bu zekat ehli olan bu insanlara hakkı olanı vermek tevhidin bir gereğidir ve Allah'ı tevhid etmekten ayrı düşünülemez. Yani kimse diyemez ki efendim, nasıl zekat vermiyor ama inkar etmiyor, günah işliyor. Hayır, o adam belki tevhidi yok. O adam belki kafirdir. Çünkü zekatı bile bile vermiyor, reddediyor, onun nefsinde olanı ancak Allah bilir. Niye vermiyor? Dolayısıyla bunları biz imandan ayrı telafi ettiğimiz zaman, ne olur, hiç zekat vermese. Yani Allah dağfer, uzakayım. Kefaret diyoruz ona. Hatta hiç namaz kılmasa ne olur? Ne olur? İşte her ay bir altın verirsiniz. Kaç ay namaz kılmamış? İşte efendim 40 yıl namaz kılmamış. Ve 50 yıl hiç namaz kılmamış. 50 yıl kaç ay yapar? 12'ye çarpın. 600 ay eder, değil mi? Hı? 600 ay. 600 tane altın eder işte efendim yoksa onu bölerler işte 3'e bölerler, 5'e bölerler 20'e bölerler, devir yaparlar aldım, verdim, kabul ettim, hibe ettim aldım, verdim, böyle bir dare vere bir hikayeyle tamam mı? Gerçekten e, tuzak insanların parasını almak için kurulmuş bir tuzak böylece namazı da gönderiyorlar namazı da iskat ediyorlar, buna iskatü salat diyorlar bu küfürdür ya Allah'ın halis hakkı, tevhid hakkı olan, ebudiyet etme ve uluhiyetinin hakkı olan bir ibadeti siz kalkacak 300 altınla 500 altınla 150 milyon 250 milyonla Anadolu'da devir dedikleri altı üstü neyse dedikleri şey bunlar tam şeytanın aldatmacasından başka bir şey. Kim ki derse beyz parayla efendim ölenin mülkünden infakla ondan namaz sakıt olur hesabı sormaz derse en büyük kafirlerden olur artık bundan daha öte Allah'la alay etme onun dinini oyuncak edinme bu insanlar namazda tutsalar oruçta tutsalar bunlar küfre girmişlerdir Böyle bir şey hiçbir peygamberin ümmeti söylememiştir Hazreti Muhammed'in ümmetine mi düşüyor bu kadar sapık olmak haşa onlar ümmetten değil ki onlar sapık olsun diyelim bunlar ümmetten değil Bir de En'am 141 var. En'am suresi 141'de de Allahu u Teala yine fakir fukaranın hakkını gözetmeyi söz konusu. Demiştik, Allah-u Teala orada demişti ki işte Allah size bahçeli olan, çardaklı olan, çardaksız olan hurmalar, yeşillikler, ziraat, muhtelif ek yemesi, tadını, muhtelif olan nimetler verdi, zeytin verdi, ne verdi? Nar verdi, birbirine tatları benzer, benzemez, farklıdırlar. Onun meyvesinden yiyiniz. Allah'ın size verdiği bu ürünlerin meyvelerinden yiyiniz. İza efmarat. İza efmara. Burada tabi fıkhi kural kaideler var. Meyve nedir? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Yemek pişmeden satılmaz. Pişmemiş yemek alınmaz, satılmaz. Onun için meyve de olgunlaşmadan satılmaz. Ama bugün başka ülkelere gönderiliyor, orada giderken olgunlaşıyor. Onlar ayrı mesele. Bunlar zamanın zaruretleridir. Ve Tuhaakkahu hakkını veriniz bu ürünlerin yavuma hsa dihi kaldırdığınız gün hasat tahsil ettiğiniz içtiğiniz gün ve la tusrifu Allah Allah yani şimdi oradaki israf nedir Hakkı olan yere vermeyip kendin yeme o israftır işte Hakkı olan yere verilseydi bu ürünün Zekatı, Ruşru ve Hums'u, beşte biri ve onunda biri, Allah'ın hakkı olarak verilse idi, o israf olmayacaktı. Verilmediği için Allah ona israf diyor. وَلَا تُسْرِفُوا Niye ardından desin? Yani oraya vermediniz, hiç olmazsa başka başka yere de vermeyin, kendiniz yiyin mi demek istiyor Allahu Teala? Kendin de yesen, hakkı olmayan yere de versen, öyle ki Müslüman misafirlere de ikram etsen, o meyveden zekatını vermediğin sürece o israftır, bu ikram değildir. Ondan ecir de kazanmaz insan. Yoktur çünkü o Allah'a verilmesi gereken maldır. Onun ecri ve bereketli hayrı yoktur. İnnehu la yuhb musrifin bu bile yeter. <gülüyor> i̇nsan imanı varsa Allah'tan korkmaya ve Allah'ın azabından çekilmeye. İnnehu <gülüyor> la yuhb musrifin Gerçekten Allah müsrifini sevmez. İsraf edenleri sevmez. Evet. Ve o ayetin bir altında da Allahu Teala "Ve la innu la yuhibbul musrifin" bir altında dedik, 140'ta "Ve la tetbiu hutuvat eşşeytan innehu lekum adûm Şeytanın adımlarına, izlerine sakın ittiba edip uymayınız. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Şeytanın izinden niye bahsetti biliyor musun? Meyvelerin, ürünlerin hakkını kaldırdığımız gün vermediğimizden ötürü israf ettik ya. İsraf ederseniz dikkat şeytanın adımlarına uyarsınız. Ve şeytan da sizin apaçık düşmanınızdır. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ اِبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا Burada işte bu türlü ayet-i kerimeleri çevirmede atfın nereye olduğunu, vavın bağlaç olarak hangi cümleyle bu cümleyi bağladığını bilme noktasında birçok Kur'an çevirilerine ciddi hatalar, tehlikeler vardır. Burada akrabaya raci olduğunu söyleyen müfessirler var. Yakına işte yoksula, yetime yolda kalmış olanlara raci olduğunu söyleyenler var. Her halükarda birinci zikredilmiş olan akraba ya atf olduğunu söyleyenlerin Allah görüşü daha yakın. Eğer onlardan Rabbinden bir dilediğin bir rahmet için onlardan yüz çevirirsen yani Rabbinden bir rahmet dilediğinden ötürü onlara istedikleri şeyi gerçekten veremezsen veremezsen o zaman da onlara güzel olan bir söz söyle nedir akrabalar toplanır Öğlenin mirası dağıtılırken diyelim, taksim yapılırken yakın akrabalar gelir. Bu yakın akrabalara mi mirasın dışında miras hakkı elde etmiş olan evlatların zikara ve yakınlığı olanların dışında bir de miras almayacak durumda olan akrabalar vardır. Eğer ölen insanın mal varlığı yerinde ise ve çoluğuna çocuğuna zulüm teşkil etmeyecek, haksızlık teşkil etmeyecekse o akrabaya da o maldan getirmek lazım. Tamam mı? Yani ölen müminin, Müslümanın malından hiç miras almayacak akrabaya da bir şeyler tahsis edip vermek lazım. Çünkü mal hep bizim değildir. Bir akraba ölürsünüz, kalan arabanız, daireleriniz, tarlalarınız, oğullarınıza, kızlarınıza kalır, hiç size hayır dokunmayan damadınıza elin oğlu derler ya Anadolu'da, elin oğluna kalır, ve elin kızına kalır ama yakın akrabalarınız vardır, onların da gözü o malda kalır. Bunun için her Müslüman ölmeden yakın akrabalarına vasiyet etmesi lazım. Benim malımın şu kadarı bu Müslümanlara vasiyettir demesi lazım. Belki onların yapacakları dua, işleyecekleri hayır amel, senin birçok mal bıraktığın evlat ve iyalinin işleyeceği amelden hayırlıdır, yapacağı duadan daha faziletlidir. Bunları gözetmek lazım. Ama kim gözetiyor bu dün? Var nadirattan. Gözeten vardır. Allah onlara rahmet etsin. فَقُلْ لَهُمْ قَيْرًا meysura O zaman onlara yesir olan, hoş, kolay olan bir söz söyle. Yani onlara dokunmayan, ağır gelmeyen bir söz sözle. Çünkü böyle bir durumda oğullar o akrabalara malların verilmesini istemeyebilirler. O zaman yapması gereken nedir birinin, birlerinin? da peygamberi takip ama bize aslında bu güzel olan sözü söylemesi ve orada kavga yerine Rabbinin rızasını talep etmesi gerekir. Fitne olacağına onları güzel sözle şey yapmak, gönüllerini almak daha iyi. ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتفقد ملوما محصورا sakın elini boyruna bağlanmış kılma. Şuraya. Ve sakın ha elini tamamen de açıp yayma. Ki kınanmış ve malını kaybedip yaptıklarından hasret çeken olmayasın. Bu da nedir? İnfak adı altına, infak adına akrabaya iyilik etme adına hakkı olanların hakkını bir başkasına verme olayı. Öyleyse kişi burada ne yapması lazım? Hem kendi hakkını düşünecek hem ailesinin, çoluğunun çocuğunun kendi üzerindeki hakkını düşünecek bu hakkı düşünerek bu sorumluluk bilincinde olarak onları kolay gözütecek. Çocuğunun ekmeğinden başkasına veremez. Artıyor onlara yetiyorsa verebilir. Hanımının hakkından başkasına veremez. Artıyorsa verebilir. Onun zaruri ihtiyacı olanı ona verecek ama kendi hakkından feragat edip verebilir. Anlaşıldı mı? Ben infak ediyorum deyip de çoluğunu çocuğunu aç bırakarak bir başkasına veremezsin. İkisini de doyuruyorsan, kifayet miktarındaysa ona bir şey yok çünkü... O bir zarurettir. Hepimiz o zarurette katlanacağız. Ama adam başkasına iyilik edeceğim adı altında, kendi çılgını çocuğunu aç ve sefil bırakıyorsa bu da caizdir. <gülüyor> Çünkü sonra pişmanlık çekeceksin. Şeytan gelip aldatacak insanın nefsini. O zaman ne yapmak lazım? Muhtedil olan ameli yapmak, muhtedil olan yolu اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقًا لِمَنْ ve وَيَقْدِرْ Sen, elindekini istediğin gibi yayarak, zannetme ki, ayet öyle değil mi? Ben mefhum muhalifini söylüyorum. Yani ayetin mefhumunu söylüyorum. Her insana rızık ulaşır, rızık sahibi olsun. Tabi her insan rızık sahibi olmasını isteyeceğiz. Allah'ın bir takdiri var. Ancak senin Rabbin rızkı yayandır dilediğine ve dilediğine de rızkı takdir edendir. Buradaki takdirden maksat azaltma anlamında, bast geniş tutma anlamında, nimeti rızkı yayma anlamında kimisine de takdir ediyor. Oradaki takdir az verme anlamında. Kimileri zengin, kimileri varlık say. Ama Allah bunu niye yapıyor? O rızkı genişletilen kafirin, fakir olan müminden Allah katında üstünlüğü neydi ki? Allah ona çok mal verdi de Müslüman fakir oldu. Veya iki tane mümin vardır. Birisi günahkardır, günaha çok bir insandır. Helal ve haramı karıştırılan birisidir. Birisi de fakir bir salih insandır. Onun ne üstünlüğü vardı ki Allah ona mal verdi? Bunu kimi takdir etti? Ha, i̇şte işte <gülüyor> Allahu Teala Allah'ın sana verdiği fazlı görmen için bunu yapıyor. Bir ayettir bu. Görmen için yapıyor. Sen görmediğin zaman o fakirin Allah katında hiçbir kaybı yok. Sen üstelik hem kaybedersin hem de onları gözetmediğin için Allah'ın hakkı olan hakkı gözetmediğin için sen kendine zulmedersin. Ve azabı da hak edersin. Onun için Allah dileğine rızkı yayar diyor. Yani dilediğine ayırmaz. Mümin kafir diye ayırmaz. Bu bir sınav, imtihandır yani. İnnehu kâne bi'ibâdihi habiran masira. Gerçekten o Allah kullarını çok iyi bilici olan ve çok iyi görücü olandır. Yani ne yaparsanız yapın o görücü olandır. Rızkı yayan O'dur. O zaman Allah'ın hakkı olanı ölçüsü içinde kullarına ulaştırmak lazım. Ölçüm dışına taştığımız zaman ne olacak? Hakkı olanların haklarına tecavüz etmiş olabiliriz. Yani bu ölçüleri Allah vermemizi emredip vermemek için ceza takdir ettiyse bu cezayı, cezayı takdir etmekle beraber Aynı zamanda vermenin de edebini, ahlakını, ölçüsünü koyuyor. Yani biçimsiz, şekilsiz, keyfiyetsiz, miktarsız bir verme değil. Onların da ölçüsünü, allah Teala edebini koyuyor. وَلَا تَقْتُلُ اَوْلَادَكُمْ خَشَّةِ اِمْلَقٍ Burada sakın ha sakın çocuklarınızı açlık ve fakir düşme korkusuyla öldürmeyiniz. Bugün kürtaj bir nevi bu mahiyettedir. Tabi onun değişik sebepleri de var. Yani daha rahat yaşama, daha özgürce yaşama, kayıtsız, kuyutsuz bir hayat sürme anlamında da bunu yapanlar var. Ahlaksızın teşviki açısından da devletler, sistemler bugün bunu rahat ve serbest bırakıyorlar. Hatta Amerika'da kürtaja karşı olanlar cezalandırıldı. bir mahkeme onların aleyhine <gülüyor> hüküm verdi. نَحْنُ <Nahnu narzukuhum> ve وَيَّاكُمْ <yâkum> Biz onları rızıklandıracağız, biz onları ve sizi rızıklandıracağız. Önce onları çocukları zikrediyor, anne babanın rızkından önce çocukların rızkından bahsetti. Biz onların rızkını veririz ve sizin rızkınızı veririz. İne katlıhüm kana çıpkan kibirah. Çocukların katledilmesi gerçekten çok büyük bir hata, yani çok büyük bir günahtır. Niye katlediliyor? Allah Azze ve Celle onların hayatını diliyor. İnsan ise onun yaşamamasını diliyor. Katil o kadar büyük ki insan öldürmek, özellikle çocukları katletmek, Allah katında çok büyük bir günah. Bir de üstelik bunu işliyorsun. Ne için? Aç kalma. Korkusuyla. Onun için Resulullah Salihim Diyor ki, ahir zamanda insanlar gelecek. Öyle kimseler olacak ki, çocuğu kendisiyle yemesin, köpeği yesin dedi. Çocuğunu öldür köpeğini doyur. Evet, bugün bu Resulullah S.A.W. Mucizesi gerçekleşmiştir. Çocuğunu yani yaktulu kendisiyle beraber yemek yeme korkusunu yani kazandığından yemesinden korktuğu için çocuğunu öldürür köpeğini Bugün bu hale gelmiş insanlar var. Yoksa Kur'an niye bunlara deniliyor? Basit şeyler mi zannediyoruz? Hayır, Hayır. Bunlar insan topluluklarının zaman içerisinde insanların nasıl bozulacağını, bozulmaların haberini veriyor allah Teala. Ve zaten Araplar çocuklarını öldürüyorlardı. وَلَا تَقْرَبُوا زِنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَأَسَب۪يلًا Sakın ha sakın zinaya yaklaşmayınız. Çünkü zina gerçekten fahişe olmuştur Allah katında ve gerçekten çok kötü bir yol olmuştur. Yani çok kötü bir davranış fiildir ve kötü bir yol. Yol demesinin anlamı nedir Bir burada? Yol demesinin anlamı nedir? Böyle bir şey yayılırsa, zina toplumunda bir yayıldığı zaman yol açılır. Ve o yola birçok insan girer. Bunun için Rasulullah s.a. bir ailesinde buyurur ki, işte şu, şu, şu, şu günahlar yapılmadıkça, şu, şu, şu şeyler olmaz, işte zekat, e, fakirlik, korkusuyla veril, verilmedikçe ondan sonra, e, anne babaya saygı, hürmet terk edildikçe, e, zina aileden yapıldığı halde, kötülükler aileden yapıldığı halde men edilmezse, Allahu Teala o toplulukta daha önce hiç görmedikleri hastalıkları yaratır ve onların başına müsaade edilir zinada aletinüştüğünü. Bütün devletler zinanın alemin işlenmesi, açıkça yapılması için kapıları sonuna kadar insanlara açıyorlar. Kıyamet alametlerinden yani. yani hakikaten bunlar bu bunları işleyecekler ve Allah'ın azabı yaklaşacak. Ve la nefselleti harama Allah illa bil Allah'ın katledilmesini haram kıldığı nefsi illa bilhak yani Allah'tan elinize bir hüccet olmadıkça asla bir nefs öldürmeyiz. Veya taktulu. Mümin kafir demir. Ha tabi müminlerin katledilme hukuku, vardır. Şeriatı. Müşriklerin, kafirlerin, el kitabın katledilmesi, onlarla savaşılmasıyla ile ilgili kaideler, usuller vardır. Şeriat vardır İslam'da. Bunları her, bunları yerinde incelemek lazım. "Ve en kutile mazluman kim mazlum olarak öldürülürse fakat cealna li velihe sultanan." Li sultanın. Şimdi beşeri sistemler mazlum olarak katledilmiş olanın yakınlarına cezayı takdir etme hakkını tanımıyorlar. İşte bu kafirler sık sık derler ki, efendim Allah ile kul arasında girilmez. Seçimler geldi hemen Allah'tan bahsediyorlar, dinin saygınlığından bahsediyorlar. Efendim dinin istismarından bahsediyorlar dine hiç inanmayan kafirler ve mürtetler dinin istismarından söz ediyorlar. Şimdi madem kulla Allah arasına girmiyor, o zaman ne diye Allah'ın böyle apacık emirleri ve hükümleri varken siz bunlara müdahale ediyorsunuz? Benimle Allah arasına girmeyecekseniz o zaman bana üniversitede kapalı okuyamazsın diyemezsin. Öyle ya Sakarını bırakma diyemezsin. Sarık sarma diyemezsin.